Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> evet, rivayetlere devam ediyoruz. <Gülüyor> en son rivayetimiz neydi? <Gülüyor> tamam. Başım <mı> hayırlı. <Gülüyor> Sonumu hayırlı. <Gülüyor> Sonu <mu> hayırlı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi ise tabi rivayetlerin hepsi güzel de çok hoş bir rivayet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İnsanlar yüzlük böyle deste deste katar gibidir. Birine binmeye çıkmışsa bir tane bulamaz. İnsanlar yüzlük deve katarı gibidir. Kişi onların içinde bir binek arasa binmek istese bir tane ne yapamaz bulamazdır. Bunu anladınız mı? Ben yaşayarak anladığım için bunları anlatayım size. Siz zannedersiniz ki insanlar çok bir işe yarıyor. Yani bunlarla çok şey yapılır. Ama bir görev verdiğimizde hakikaten sadece sadece bir aynı bu hadiste geldiği gibi şöyle katar kata, kata dizilmiş olduklarını görüyor yani toplulukların, çoklukların insanı çok çabuk aldatabileceğini ve bir imtihanda en ufak bir sorumlulukta ne oldukları ortaya ne yapacağını çıkacağını söylüyor. Ama görünüşte her şey nedir? Güzeldir. Deste destedir. Hani mesela ben mesela haca gittiğimde Medine'ye geçtiğimde Mescidi Nebevi'den veya Nebevi'den çıktığımda Şöyle baktım. Ana! Arka arkası yok. O kadar çok insan var ki. Dışarıda bir de o kadar klan var. Lan dedim bunlar hepsi hakikaten iman eden insansa vallahi yeryüzünde bir tane kafi kalmaz. Korkudan hepsi ne yapar? Mekke'ye gittim. Kabe'ye. Haçta. Katlar dolu böyle. Hani televizyonda gösteriyor ya, böyle ye, iğne atsan yere gitmeyecek şekilde o kadar. E neye tutmuyor insanlar? Neden kafirler korkmuyor? Demek ki elverişli binmeye çalışsan bir tanesini ne yaparsın bulamazsın. Kalite yok kardeşler. Kalite, kalite. Evet. Yine aynı bakta gelen bir rivayette sen onların içinde elverişli bir binek bulamazsın diyor. İnsanlar yüzlük deve katarı gibidirler. Onların içinde binmek istesen bir tane bulamazsın, elverişli bulamazsındır. Allah bizi hayırlardan eylesin. Evet. Yine kardeşlerim, gelen rivayetlerden bir tanesinde yine Ebu Kureyre davi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetimin misali ateş yakan insanın misaline benzer diyoruz. Bir adam diyor, gece diyor haşereler soğuktan ölmesin diye bir ateş yakartır. Yani böcekleri kurtarmak için. Hı -hı. Onlarsa diyor ateşe doğru koşar. Ben sizin kemerinizden tutmuş çekiyorum. siz ateşe doğru koşuyorsunuz. Diyor. Yani burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizin için bir önericiyim. Ben sizin için bir kurtarıcıyım. Ben sizin için bir numuneyim desede ümmet ne yapıyor? Bildiğini okuyarak, inandığı halde kendi nefislerinin doğrultusunda giderek ilaçma Ateşe doğru ne yapıyor? Gidiyor. Yine bu bapta aklıma gelen bir rivayeti söyleyeyim, bu halim üstünde. Birisi bir, bir devesini kaybetmiştir diyor. İnsanlarsa diyor o adama yardım etmek için diyor, onun yanına toplanırlar, deveyi yakalamaya diyor. Halbuki diyor ona faydası yok, ona zarar verirler diyor. Adama bıraksalar diyor, o devesini bilir diyor, huyunu da bilir. Onun sevdiği şeylerle diyor, onu kendine alıştırarak yuları boynuna ne yapar? Geçiriverir. Ama diyor bir insanlar yardım edelim diye diyor topluca gelir, deveyi ne yaparlar? kaçırırlar. Yakalanacaksa da ne yapamazlar? Yakalanmazlar. Evet. Bu da gösteriyor ki hangi şey olursa olsun kişiye emaneti ancak ehliyeti olana ne atacak verecek. Yardım edeceğin şeyi oturacaksın bir düşüneceksin. Hakikaten benim faydan dokunur mu? Şu vakada, şu olayda ben bir şeyler yapabilir miyim? Eğer hakikaten ehil değilsen yapamayacaksan en azından husumeti artırmayıp sen o işe bunu ne yapmayacaksın, sokmayacaksın. Çünkü o işte ehil olan birisi var. Evet. Rabb'in hepimize hayır versin. Amin. Bakın yine Bukhari ve Müslüm'de gelen diğer hadis kitaplarında da gelen çok güzel bir misal var burada. Bu da Sırmızı'nın misal babının son rivayeti. Dikkatli dinleyin bakalım ne anlayacağız. Davi İbn Ömer Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü sizin diyor geçmiş ümmetlere nazaran eceliniz ikinci namazıyla güneş batmaları arasındaki zaman kadardır. Sizin ve Yahudilerle Hristiyanların misali işçi çalıştıran bir kişinin haline benzer veren kişi birer kıraat mukabilinde gündüzün yarısına kadar kim bana çalışır demiş. Ve Yahudiler birer kıraat mukabilinde çalışmışlar. Sonra birer kıraat mukabilinde gündüzün yarısından sonra ikindi namazına kadar kim bana çalışır demiş. Hristiyanlar birer kıraat mukabilinde çalışmışlar. Sonra siz ikişer kıraat mukabilinde ikindi namazından güneş batmalarına kadar çalışıyorsunuz. Bunun üzerine Yahudiler, Hristiyanlar kızdılar ve bizim işimiz daha çok, ücretimiz daha az dediler. O iş veren zat, sizin aklınızdan bir şey kestim mi dedi, onlar da hayır dedi. O halde dedi, bu benim ikramım. Onu dilediğime veririm. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Ne anlıyorsunuz